Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamünaleyküm, aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Allah azze ve celle hepimizi mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın, razı olacağı amelleri işlemeyi ve sevdiği insanların sevgisini bizlere versin. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın, bizleri rahmetiyle yargılasın. Kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kara olduğu bir dönemde yüzleri ak olanlardan eylesin, rahmetinle cennete giren ve cemalini görenlerden eylesin. Allah Azze ve Celle cemaldan mahrum olanlardan eylemesin. Evet kardeşlerim yine iman ve onun muhtevasıyla alakalı sohbetimize devam ediyoruz. Takip ettiğimiz eser İmam Beyhaki'nin şuab İman eseridir. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisinden yola çıkarak iman yetmiş küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah. En etnası yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi izale etme. Hayata imandan bir şubedir hadisinden yola çıkarak en üstünün tevhid, araları ameller, azalar ve en etnasının küçücük şeyler olduğunu ve imanın şube şube, olduğunu, küfrün şube şube olduğunu anlatan rivayetleri toplamış. Allah kendisinden razı olsun. Aynı zamanda bu ehli sünnetin nedir? İtikadıdır. Ehli sünnet de itikadını bilebilmesi, ayağının sağlam yere basabilmesi için ne olması gerekir? Birincisi ilim gerekir. Çünkü Allah azze ve celle indirmiş olduğu ayeti kerimesinde Şura 52'de sen daha önce din nedir? iman nedir, kitap nedir? Bilmezdin diyor 51'den. Biz sana öğrettik, sen de öğrendin diyor. Aleyhissalatü vesselama bakıyorsunuz, fıtratı korumuş, dürüst, Muhammed'il emin ama buna rağmen inen vahye nedir? Muhtaçtır. Öyleyse biz de vahiyle muhatap olduğumuzda inen vahye neyiz? Muhtacız ve onunla amel edip ondan gelen emir ve nehileri hayata geçirmek zorundayız. Ondan gelen her neyse onu tasdik etmek zorundayız. Yani şöyle düşünün, bir insanın mükellef olana kadar annesini, babasını, kardeşini sevmesinde bir sıkıntı var mı? Birinin annesini, babasını dövdüğünü, sövdüğünü görseniz ne yaparsınız? İyi gözden bakmazsınız değil mi? Ama Mümtehine suresine gidiyorsunuz, onlar anaları, babaları bile olsa onlara sevgi duyduğunuzu ne yapamazsınız? Göremezsiniz diyor. Veyahut Tevbe suresinde Kardeşleriniz, babalarınız, teyzeleriniz, ticaretiniz, hoşunuza giden mallarınız sizi Allah'a ve Resulullah'a gitmekten alıkoyuyorsa. <gülüyor> yani iman bazı şeyleri ne yapıyor? Müntehne dört kardeşim. İman insana ne yapıyor? Bir şeyleri kazandırması gerekiyor. O insanın kendisine verilen fıtri hasletlerin üzerine yüklenen bir şeyler. Ama insan kendi meselesiyle algılamaya çalışsa mesela Allah'a iman dedik. Allah'a imanı hiçbir vahiy gelmeden insan algılamaya çalışsa nasıl algılar? Hı? İbrahim Aleyhisselam en güzel örnek. Karanlık bir gecede tepede yukarıda parlak bir yıldız görüyor. Ne diyor? Galehaza Rabbi diyor. İşte bu benim Rabbim diyor. Hayran hayran Rabbına bakıyor. Bakın vahiy gelmemiş. Sonra ay doğuyor. Yıldız sönük kalıyor. Bu sefer ne diyor? Galehaza Rabbi diyor. İşte bu benim Rabbim. Sonra güneş doğuyor. Bütün karanlığı ihate ediyor. Çin alıyor. Aydınlatıyor. Galehaza Rabbi diyor. O da batınca ben doğup batanları sevmem. Muhakkak ki Rabbim bana kendisini tanıtacak ve ben kavmimin eş koştuklarından beriyim diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim her ne kadar fıtri hasletlerimiz tertemiz kalsa da Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını anlamada vahiye muhtaçız. Sizi yaratan kim? De ki Allah diyor. Bak yaratıcı sıfatını gündeme sokuyor. Öğreten de o. Rızkı veren kim? De ki Allah. Bak rızık verenin de kendisinin olduğunu söylüyor. Öldüren ve dirilten kim? Soruyor. De ki Allah. Bak öldürür ve ne yaparmış? Diriltirmiş. Yani hem ismini hem de sıfatını gündeme getirip öğreten kim? O. Öyleyse iman dediğimizde imanla alakalı gelen her neyse ona ne yapma? Vahye boyun eğmek zorundayız. Yoksa fıtri hasletlerle Din edinirsek, mesela geçmişteki insanlar göğe tapardı, yere tapardı değil mi? Bulutlara tapardı, gökhanlar, ayhanlar, türkhanlar hep buralardan geliyor şaman dini. Ve değişik şeyleri vardı. Şimdi hala bu devam ediyor mu? Gene ediyor. Toprak ana, Anadolu hep bu şamanizm dininden gelen kalıntıdır bunlar. Bir yerde bir bakıyorsunuz namaz kılıyor bir yerde saz alıyor böyle gözüne vuruyor. Hep bu şamanizm dininden gelen kalıntılardır. Yani töreyle İslam'ı ne yapmış? Özdeştirmiş. Bölük bölük İslam'a girmiş ama neye girdiğini, nereden çıktığını bir türlü anlayamamış. Allah bizlere hayır versin. Öyleyse iman dediğimizde imanın güzel anlaşılması gerekiyor. İlk rivayetimiz Ebu Said el-Hudri'den geliyor. Ali sallallahu aleyhi ve sellem Kul Müslüman olup İslam'ını güzelleştirdiği zaman yüce Allah şöyle buyurur. Daha önce bütün yapmış olduğu günahları siler ve daha önce yapmış olduğu bütün iyilikleri yazarım. Sonra her iyiliğe 10 ile 700 kat sevap yazar, yaptığı kötülükleri ise yüce Allah affetmediği takdirde sadece misliyle cezalandırır diyor. Yine devam eden rivayette Ali sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olup İslam'ını güzelleştirdiği zaman Yüce Allah daha önce yapmış olduğu bütün iyilikleri kabul eder. Daha önce yapmış olduğu kötülükleri affeder. Müslüman olduktan sonra yaptığı her iyiliğe 10 kattan 700 kata kadar sevap verilir. Yaptığı kötülükler ise Yüce Allah bu kötülüğe de aynı ile cezalandırır ya da siler diyor. Evet kardeşlerim rivayetin özü bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada şunu Anlatıyor. Bir insan İslam'a girmişse kaç yaşında olursa olsun. Mesela 99 kişiyi öldüren insanın misalini veriyoruz. Kaç yaşında İslam'a girerse girsin, tövbe ederse gitsin. İslam'ını güzelleştirir, sözünde sabit olursa Allah geçmişi ne yapıyor? Siliyor. Aynen 99 kişiyi öldüren insan hiçbir iyilik yapmadığı halde tövbe ediyor. Gideceği yere bir adım daha fazla atıyor. Allah'ın ne yapıyor? Cennetine koyuyor. Bu bunun örneklerinden bir tanesi. İkincisi ise hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buluğa elene kadar yani İslam'dan haberi olmayan veyahut da Allah Azze ve Celle İsra 15'te dediği gibi biz bir kavme uyarıcı, göndermeden azap edici değiliz. Yani adamın dinden haberi yokken sevap işlemişse o onun hanesine ne yapıyor? Yazılıyor. Ama tövbe etmişse, tekrar İslam'a girmişse kötülükleri ne yapmıyor? Yazılmıyor. Mesela bir tanesi geliyor, diyor ki Bukharda gelen rivayette Ey Allah'ın Resulü diyor, ben geçmişte çok hayırsever bir insandım. Fakirin elinden tutar, yolda kalmışa yardım eder, işte düşküne yardım ederdim. Yani bunlar da mı silinecek diyor. Sen nasıl hidayete erdirildiğini zannediyorsun diyor. Yani bu yaptığın senin dine girmene ne olmuş? Sebep olmuş diyor. Onun için yapılan ayeti kerimede de geldiği gibi Lokman'ın oğluna nasihatinin son kısmını okursanız oğlum yaptığın zerre kadar bir iyilik de olsa bunu ne yapma? Küçümseme diyor. Yani yapılan hiçbir iyiliğinizi ne yapmayın? Küçümsemeyin. Ve Allah Azze ve Celle bir yapılan e, hayrın karşılığını Ayette geldiği gibi bir başakta birçok taneleri olan yani 700'e kadar veyahut daha misliyle sana karşılığını ne yapıyor? Döndürüyor. Ama günah işledin ancak misliyle. Daha fazla ne yapmıyor? Artırmıyor. Bu da Allah Azze ve Celle'nin bize olan sonsuz rahmetinin bir karşılığıdır kardeşler. Düşünün kalbinde hardal tanesi kadar zerre kadar iman olan ne yapacak? Cennete girecek. Yani bunu şöyle oturun, bunu nasıl şöyle bir kenarıya bırakın, size en ufak bir kötülük, kemlik yapan bir eşinizi, itaatsiz davranan bir eşinizi, şunu yap dediğinizde yerine getirmeyen bir çocuğunuzu, kardeşinizi, işçinizi, yani birini bir düşünün, yapmadığında ne kadar hiddetleniyorsunuz değil mi? Veya size yanlış yapan, küfreden, veya canınıza kast eden, yanlış yapan birine ne yapıyorsunuz? Hiddetleniyorsunuz, babanız daha iyi olsa. Ama Allah Azze ve Celle hardal tanesi kadar iman varsa ona ne yapıyor? Cennet var diyor. Yani o kadar rahmeti geniş. Ve o kadar rahmeti geniş ki günah ona karşı işlendiği halde ona genişlik veriyor. Bugün iman ettiğini söyleyen insanlar, mesela Ebu Davud'daki bir rivayet hatırlıyor musunuz? Allah Resulü ve Vesselam iki arkadaştan bahseder. Birisi hep Allah'ı razı edecek amel işliyor. Biri de hep günahlarla uğraşıyor. Biri birini her günahta rastladığında ne diyor? Yapma. Allah'tan kork. Bak Allah azap eder. Şöyle olur, böyle olur. En son bir gün yine günahta yakalayınca ne diyor? Allah seni affetmeyecek, cennetine de koymayacaktır. Ve Allah Azze ve Celle her ikisini de karşısına getirdiğinde öldükten sonra o günah işleyeni rahmetimle cennete gir diyor. Öbürüne ne diyor? Sen benim rahmetimden emin mi oldun diyor. Yani benim adıma niye konuşuyorsun diyor. Öyleyse kardeşler amel ederken çok dikkat etmemiz gerekir. Dünyamızı ve ahiretimizi bozacak her türlü imanı bozacak davranışlardan ne yapacağız? Uzak duracağız. Yine hadis-i şerifte her kim diyor bir kardeşine mümine ey kafir derse o ne yapar? Yeri göğü dolaşır, karşıdakine gider, bulamazsa sahibine geri döner diyor. Öyleyse iman bu kadar basit mesele değil. İman et şeyi bileceksin ve kime karşı iman ediyorsun, kime karşı ibadet ediyorsun, bunu da ne yapacaksın bileceksin. Bu topluluk yani İslam topluluğu ne çekmişse İslam'ı sahiplenenlerden çekmiştir. Doğru mu? Merhaba Ferhat'cığım. Ee, mesela ayeti kerimede ne diyor? İnliniz dinliniz, inananınız küfredeniniz. Ne yapın? Hep bir araya gelin, bir Kur'an gibi, bu vahiy gibi bir ayet getirin eğer gücünüz yetiyorsa. Burada ne var? Sadece küfredene meydan okuma yok. Allah Azze ve Celle sana da meydan okuyor. Yani sen bu Kur'an'ın avukatlığına soyunma. İman et. Anlayacağını oku. Hayatına ne yap? Geçir diyor. Ben kendimi ne yaparım? Korurum. Ben kendimi ne yaparım? Savunurum diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle Hicir 9'da bunu biz indirdik. Biz koruyacağız diyor. Ne zaman Müslümanlar savunmaya geçti muhakkak potlar kırdı. Doğru mu? Ayet kendisini Kur'an kendisini korumaya... Her sorulana cevap vermeye hem kendisine bir şüphe atmaya çalışana cevap veren bir müessesedir. Yani orada bir ayet muhakkak bulmuş. Yeter ki güzel okuyalım. Yeter ki anlamaya çalışalım. Evet kardeşlerim, demek ki iman ve İslam kavramı ikisi de gündeme geldiğinde ne yapıyormuş? Din gündeme geliyor ve şuraya da yaptığımız tabloya bakarsanız iman ve ehlini Şuraya kadar okumuş olduğumuz, anlattığımız ifadelerden baktığımızda biliyorsunuz yaşanan toplumda, sosyal yaşantıda fiil ve fail ilişkisi vardır. Failin bir şeyi isim alabilmesi için bir fiil işlemesi gerekir değil mi? İman dediğimizde kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, ağzalar ne yapacak? gösterecek, bu imanın tarifidir ve birbirinin mütelazımıdır olmazsa olmaz birbirinin varlığıyla gündeme gelen bir tasdik sistemidir kalbin tasdiki dilin ikrarı, azanın ameli, mümin diyebilmek için kalp tasdik edecek tasdik ettiğini dil ikrar edecek, azan ne yapacak gösterecek müslüman kalp tasdik ediyor Dil ikrar ediyor, azığa gösteriyor ama yalpası var. Bazen yapıyor, bazen yapmıyor. Ama tevhidi boyutta olmadığı için yine ne yapıyoruz? İslam dairesinde kalıyor ki buna bir yerde de nifak veya fasık diyoruz. Fasığın tanımına baktığımızda en güzel tanımı İmam Taberi tefsirinde yapıyor. Fare bulunduğu deliği bıraktı, çıktı fasık çıktı diyor. Müslüman Allah'ın dinini bildi. Mesela Allah diyor ki zina etme. Bildi zina etti. İçki içme diyor. Bildi içti. Yani Allah'ın emrini bildi dışına çıktı. Fasık çık. Yani nifak nedir? Sözle amelin birbirine zıt düşmesidir. Yani iman ettim deyip de bunun zıttına hareket yaptığın zaman bu nedir? Bir fısktır. Ama bu fısk bazen nefsi boyutta olur, bazen kişilere karşı olur, bazen Allah'a karşı olur. İşte o zaman nefse dönükse Allah'ın menşiyetinde, kişilere dönükse Allah Azze ve Celle karışmıyorumdur. müflis hadisi. Ama isim ve sıfatları Allah'ın Azze ve Celle'nin kendi zatıyla alakalıysa ona da ne diyor? Onu affetmem diyor, o da cenneti haram kılarım diyor. Evet münafığa bakıyorsun, kalbinin tasdik etmediğini diliyle ikrar ediyor, azalarıyla ne yapıyor? Gösteriyor. Müşrik, kalp tasdik ediyor, dil tasdik ediyor, ağza tasdik ediyor ama kalpte ne yapıyor? Onlar Allah'ı sever gibi birilerini severler. Asla şirk koşmadan iman etmezler. Yani sev ama Allah'ı sever gibi hiçbir şeyi ne yapma? Sevme. Kork ama Allah'tan korkar gibi hiçbir şeyden korkma. İste ama Allah'tan ister gibi hiçbir şeyden ne yapma? İsteme. Sığın ama Allah'a sığınır gibi hiçbir şeye ne yapma? Sığınma diyor. Mesela en çok satılan arabası olan evi olan neyi satın alır? Bir malı olan malın boynuna asarlar böyle. Ne? Nazar boncuğu. Peki hayır ve şer kimden? Peki bu nazar boncuğu ne yapar? Arabada var değil mi? Evlerde var at malıydı bilmem neydi falan. Çocuk doğar hemen bir maşallah alır takarlar. Hanefi mezhebinde çok sert ifadeler gelir. Nimet-i İslam'da ki bugün İslam'in mahalli diye gelir. Her kim nazar boncunu takarsa, alırsa, satın alırsa ne diyor biliyor musunuz? Hiç yan var mı? Kafir diyor kafir. Kafirse Kalp tasdik etmez, dil ikrar etmez, ağza ne yapmaz? Göstermez. Demek ki kardeşler, iman dediğimizde neye iman ettiğimizi ne yapacağız? Bileceğiz. Bir gün rahatsızlandım, eve taksiyle dönüyordum. Baktım tam şeyde, oturduğum döşemede kocaman bir kağıt nazar boncuğu. Başım ağrıyor ve tuttum kenarından, tırnağına Çektim aldım, hemen aşağı atar gibi attım camdan. Hoca ne yaptın ya falan. Dur ya dedim geri vereyim. Dur dur. dur dur dur dur. Doğru ya at ya dedi ya. Ya dedim hiçbir şey korumuyor da seni şu kağıt mı koruyor? Yok ya Allah koruyor. O zaman bu ne dedim? Doğru söylüyorsun ya at kısınlar. Yani insanı fıtratına çevirdiğin zaman ona doğru soruları sorduğun zaman ne yapıyor? Fıtrat seni doğruya götürüyor. Ama fıtrat bozulmuşsa iş şey Allah bizlere hayır versin kardeşler. Evet, demek ki iman ettikten sonra imanımızı ne yapacağız? Öğrendiklerimizden güzelleştireceğiz. Emir ve nehilere ne yapacağız? Uyacağız. Ha şunu da unutmayalım kardeşlerim. Ee, Allah kendisinden razı olsun. Bunlar bir güzel bir sözü var. Vallahi diyor şu içkinin haramlılığı Medine'de değil de Mekke'de olsaydı Ömer'in imanı da dahil biz buna güç getiremezdik diyor. Şimdi iman deyince başlanacak noktalar var, sonra öğrenilecek noktalar var. Bazen davette, tebliğde, öğrenmede de yanlış metotlar kullanan, yanlış yerlerden başlayan insanlar da yanlış işler, yanlış sözler, yanlış ameller işliyorlar. Ve bu sefer insanların arasında çarpık çarpık akideler, çarpık çarpık iman anlayışları gündeme geliyor. Birinin mümin dediğine, birisinin müşrik dediğini, kafir dediğini, kiminin Müslüman dediğine, kiminin kafir dediğini görüyorsunuz. Bunların hepsi dini tersten, tersten okumaya başladıklarından. Mesela öyle, neyse düzgün konuşalım. Hala yaşadığımız günde dinin tamamlanıp eksik bir şeyin bırakılmadığı halde, ne okuyorsunuz diyor şimdi sohbet ediyorlar. Kur'an okuyoruz hoca diyor. Ne okuyorsunuz işte Mekki sureleri okuyoruz, Mekki ayetleri nuzul sırasına göre okuyoruz diyor. Maşallah diyor. Peki nuzul sırasına göre Kur'anın böyle okunmasında o dizilişinde bir ittifak var mı? Yok. İbn Basın diyorlar, Osman'ın diyorlar, anh. İbn Mesut'un diyorlar. İşte Seyyid Kutub'un çıktı son dönemde. ittifak yok. Peki medeni ayetler, daha oraya gelmedi ki gidiyor. İslam'ın devletini kuracağız ondan sonra. Ya şimdi çarpık vahiy okursam çarpık vahiy sisteminde Kur'an'ı okursan, dinini öğrenmeye çalışırsan zihin ne oluyor? Çarpık oluyor. Bu sefer mesela bir Bakara suresi, bir Alimran suresi. Toplumda dengeyi koyan ayetler vardır, helal vardır, haram vardır, evlilik ilişkileri vardır, miras hukuku vardır. Adamlar bakıyorsun, kadın erkek tokalaşıyor, bir arada oturuyor. Bu ne? E biz oraya gelmedik ki daha diyor. Niye Mekki? İşte içki ediyor şimdi adam bunu anlamamış. Hem namaz kılıp hem de içki içebilir. Sarhoşken namaz kılmasın diyor. Adamlar her şeyi kitabına ne yapıyor? uyduruyor. Halbuki bu din tamamlanmış. Eksik bir şey bırakılmamış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben sizi gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yolda bıraktım demiş. Ve gökte uçan kuştan dahi bize ne yapılmış? Kanat çırpan kuştan dahi haber verilmiş. Ve en son aleyhissalatü vesselam ashabına ne diyor? Ben size her şeyi anlattım mı? Öğrettim mi? Evet. Şahit ol ya Rabbi, şahit ol ya Rabbi diyerek ne yapıyor? Daha sonra din tamamlanmış oluyor. Onun için kardeşlerim tamamlanmış bir dini yarısından, orasından, burasından alırsanız o kadar. Din değil, başka bir şey öğrenirsiniz. Bu sebeple toplumdaki çarpıklıkta hep bundan meydana geliyor. Evet, imanın artıp ve eksilmesi ve iman edenlerin imanlarıyla Birbirine olan üstünlüğü hakkında gelen naslar kardeşlerim. Şimdi şuraya dikkat ederseniz tabloya iman dedik kalp dil ve ağzalar. Kalbin tasdiki, dilin ikrarı buraya kadar mürciye denilen toplulukla beraberiz. Onlar ne derler imanda kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek. Ağza ister göstersin, ister göstermesin. İnkar etmediğin müddetçe önemli değil der. İşte yaşamış olduğumuz toplumda genelde itikat budur. Namaz kılmasa da ben iman ettim der. İçki içer iman ettim der. Her haltı yer ama ben ne yaparım? Müslümanım der. Halbuki azada, azalarla amelde nedir? imanın bir cüzüdür. Buraya kadarsa harici dediğimiz, tekfirci dediğimiz insanlarla beraberiz. Onlar da derler ki iman bir bütündür. Kalbin tasdiki, dilin tasdiki, azanın tasdiki artar ve eksilmez. Yani ne artar ne de eksilir. Bu bir bütündür derler. Bunlar da orada hata eder, biz devam ederiz. ehl Sünnet itikadında, demin de zikrettiğim hadis-i şerifte iman 70 küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah, en ednası yani en küçüğü insanlara eziyet veren bir şeyir yoldan izale etmektir diyor. Mesela buna bir örnek verecek olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyor musunuz diyor şu kuyunun diyor eskiden her yerde kuyular vardı. Etrafına insanlardan bir tanesi tutuyor çalı çırpı kesiyor koyuyor. Ne için koyuyor? Karanlıkta veya ama olan birisi gelip de kuyuya düşmesin. Biri de geliyor diyor ki bu insanlara eziyet verir deyip ne yapıyor? Kaldırıyor. Biliyor musunuz diyor şu çalıyı koyanla buradan alan ikisi de cennetlik diyor. Birisi kör ama düşmesin veyahut karanlıkta düşmesin. Birisi de insanlara eziyet vermesin. Yani her ikisi de bu istediğiyle ne yapıyor? Cennete girebiliyor. Yani en etnası bile olsa seni cennete taşıyan bir amel var burada. Öyleyse iman her al, hem artar hem de ne yapar? Eksilir. Bakın bununla alakalı gelen birçok ayetler var ve hadisler var kardeşlerim. E, maalesef yaşamış olduğumuz toplumda bunda çok büyük büyük müşkülatlar var. Yaşamış olduğumuz şu kara parçasında maalesef imanın kalp tasdik, dil ile sınırlı bırakılıyor. Ameli ve artmayı, eksilmeyi kabul etmeyen bir toplulukta yaşıyoruz. Ve birçok sıkıntı bunun şeyinden kaynaklanıyor. Bakın ayeti kerimede Allah azze ve celle inananların imanları kat kat artmaları için kalplerine güven indiren odur diyor. Yine ayeti kerimede kendilerini Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran. Yine bir ayeti kerimede bir sure inince aralarında bu hanginizin imanını artırdı diyen iki yüzler vardır. İnsanların ise imanını artırmıştır. O müminler birbirine bunu müjdelemek ister diyor. Yine ayet-i kerimede iman edenlerin de imanlarının artmasını sağladık diyor. Değişik birçok ayetler vardır ki bu ayetlerde kardeşlerim e, imanın arttığına nedir? Birer delildir. E, Hadis-i şeriflere gittiğimizde müminlerin en kamili, en olgunu ahlakça en güzel olanıdır diyor. Veyahut bir rivayette biliyor musunuz diyor ve vesselam. Sizin diyor cehalette önde gideniniz, İslam'da da önde gideninizdir diyor. Sizin diyor cehalette ayak takımı olan yani her türlü pis işi yapan İslam'da da diyor hep pis işi yapanlardır diyor. Yani çok ilginçtir. Ee, ne kadar Müslümanların arasına fitne, fesat, kin, garez giriyorsa inanın adamın İslam'da olmazken dedikodu gıybetçi laf getiren götürense İslam'a girdi mi Aynı şeyi orada da Müslümanlar arasında yapıyor ve herkesi birbirine döküyor. Ama liderlik vasfı olan insanlar küfürde İslam'a giriyorsun, bakıyorsun yine lider pozisyonunda devam ediyor. Hatta e, Hudeybiye anlaşmasında Halit bin Velite, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam atını üzerine sürdüğünde hiç çekilmiyor. Atıyla Ali vesselamın korkutmaya çalıştığında Allah Resulü Halit aşağı indiriyor omuzundan tutuyor biliyor musun diyor senin gibi mert, dürüst yiğit, korkusuz birisi hala karanlıkta nasıl kalır ben bunu anlamıyorum diyor daveti görüyor musunuz ondaki Halit yiğit birisiydi, cesaretli birisiydi herkes ondan korkardı aynı Halit İslam'a geçince ne oldu? aynı oldu, daha keskin oldu Demek ki vasıfların aynısı İslam'da geçerli oluyor. Ama zina edene bakıyorsun gidiyor bir mi muhakkak ne yapıyor? Buluyor ayette de geldiği gibi. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam müminlerin imanı en mükemmel olanı ahlakı en güzel olandır ve sizin en hayırlınız eşine ve çocuklarınıza en hayırlı olanlardır diyor. Bakın bu iki hadiste ön plana çıkan bir ahlak meselesi var. Geniş düşününce neden ahlak? Hiç düşündünüz mü şöyle bir? Mesela ve vesselamın ahlakı Ayşe annemize sorulduğunda ne diyor? Onun ahlakı Kur'an'dır diyor. Yani burada imanın artması için yine Kur'an'a ne var? Bir müracaat var. Her ne kadar insanın ahlakı kendine göre düzgün olduğunu zannetse de bir de Kur'an ahlakı var değil mi? Mesela Allah resul Allah Azze ve Celle mümin erkeklere, mümin kadınlara söyle ne yapsın? Gözlerini haramda sakınsın diyor. Bak bu bir Kur'an ahlakıdır. Zinaya yaklaşmayın diyor. Bu bir nedir? Kur'an ahlakıdır. ot Hucurat Suresi boydan boya bize nedir? Bir nasihattır. Sosyal yaşantıda nasıl hareket edeceğimizi nelerdir? Bir göstergesidir, bir ahlaktır. Öyleyse ahlakı en kamil olan, demek ki Kur'an'ı en iyi okuyan insan. Kur'an'ı bol bol okuyorsanız, çok çok okuyorsanız, imanını en çok artan insan sizsiniz. Ama Kur'an okumuyorsanız en ahlaksız insan sizsiniz. Yani kusura bakmayın. Size demiyorum yani, Şahı olarak demiyorum. Ama insan, Kendisini her zaman nerede görür? He? Siz kendinize mümin denmesinden ne hoşlanırsınız? Yalan söylendiğinde nifah ehli, fasıh, münafık denmesinden ne hoşlanırsınız? Hangisini? Diyen sensin ama ya. Yani. O amel iş diyen sensin. Hani şurada tablo var ya. Ama nedense biz şundan, şundan aşağıya inmeyi ne yapmayız? Sevmeyiz. Öyleyse Kur'an'ın kantarına çıkalım. Ne kadar imanımız var? Orada ne yapalım? Öğrenelim. Allah hepimizi kamil iman sahibi olanlardan eylesin. Ama unutmayalım, salih arkadaş da çok önemli burada. Yani nasıl ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam herkes arkadaşına ne yapsın? Dikkat etsin. Kişi arkadaşının dini üzerinedir diyor. Eğer diyor kişi, demirci ise, demirci körüğünde çalışıyorsa, arkadaşının yanına gittiğinde ne olur? Ya is bulaşır, ya cingesi bir tarafını yakar, ya da etine zarar verir diyor. Ama diyor, arkadaşın diyor, attarcıysa kokucuysa, gittiğinde diyor, ya, Hasan kokuyu arkadaşlara, ya diyor, koku ikram edilir, ya satın alırsın, ya da sana ne yapar? Siner diyor. Demek ki arkadaşımıza ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Ya esas. Bu hadisin esbabı vurduğu aklıma geldi kardeşler. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselamın e, çok sevdiği ufak bebeklerinden bir tanesi ölmüştü İbrahim. İbrahim'e de süt annesi arandı bulunamadı. Demircinin karısı bulundu. Çok sevdiği için Allah Resulü Enes anlatıyor. O içeri diyor duman, toz, cinge, ateş de olsa dalar. O içeride diyor onu sever, çıkardı diyor. Bu söz orada söylüyor işte. Yani girdiğinde ateş bulaşır, ins bulaşır. Kendisi hiç hoşlanmaz bir kötü kokudan. Ama İbrahim'i sevdiği için oraya ne yapardı? Giderdi. Bu da bu rivayetlerden bir tanesi. Evet. Devam eden rivayette İsmail bin Reca babasından bildiriyor. Mervan Çıkıp namazdan önce hutbe verince Bir adam kalkıyor <gülüyor> Ey Mervan sen sünnete muhalefet ettin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bayram günü minbere çıkılmadığı halde sen çıktın Ve hutbeyi de namazdan önce verdin deyince Ebu Said kim bu diye sordu Oradakiler falan kişi dedi Ebu Said dedi ki bu adam üzerine düşeni yaptı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her gün bir kötülük görürse eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Eğer buna da gücü yetmezse kalbiyle değiştirsin. Yani buğz etsin. İşte bu ise imanın en zayıf derecesidir diyor. Evet kardeşlerim. Bu rivayette imanın arttığını ve eksildiğini gösteren rivayetlerden bir tanesidir. Yani buradaki esbabı vurudu nedir? Ebu Said el-Hudri Medine valisi Mervan bin Hakemlen elele el ele ne yapıyor? Bayram namazına geliyorlar. Bayram namazına geldiklerinde Ebu Said el-Hudri safa geçiyor. Mervan namaza diye gidip direkt hutbeye duruyor. Oradan sahabeden bir tanesi kalkıyor. Diyor ki bu böyle değil diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önce bayram namazını kıldırır sonra ne yapar hutbeyi verir diyor. Mervan diyor ki bundan sonra böyle diyor. Ebu Said Erhudri ayağa kalkır hayırdır. Ey Mervan diyor buraya kadar el ele geldik kardeş kardeş ama bundan sonra seninle kardeş olamayız diyor. Senin demenle de din böyle olmaz diyor. Ali Serati ve selam önce bayram namazını kılmış sonra hutbeyi vermiştir diyor ve arkasından her kim bir münker görürse ne yapacak? Eliyle. Bakın bu demek ki iman olan her Müslüman görmüş olduğu Allah'a isyan edilen bir münker gördüğünde ne yapacakmış? Neye gücü yetiyorsa. Eli ise eli. Dili ise dili. Kalbi ise kalbi. Ne yapacak? Boğuz edecek. Ee, Selman'dan gelen rivayette ise Müslüm'de yaşayan bir ölü görmek isteyen Artık bunlara da hiçbir şey hissetmeyen, yani ne kalbi de boz ediyorsa yaşayan bir ölü görmek isteyen ona baksın diyor. Bu rivayetin bir değişiği de şöyle geliyor kardeşler. Müslümanın eli ne olur rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her peygamberin havaresi olur, ümmeti olur diyor. Bunlar ne yapar? Peygamberleri neyi getirmişse ona tabi olur, neyden de nehyetmişse Ondan uzak durur diyor. Yani iyiliği alır, kötülükten ne yapar? Uzak durur. Ve peygamberleri vefat ettikten sonra da diyor, iyiliği emreder, kendileri tutarlar, kötülükten nehyederler, kendileri de uzak dururlardı diyor. Ama diyor, onlardan sonra bir nesil türedi. Emrolunmadık işleri yaptılar ve dinde yeni yeni bidatlar icat ettiler her kim bunlarla eliyle mücadele ederse o mümindir. Kim bunlarla diliyle mücadele ederse o mümindir. Kim bunlarla kalbiyle mücadele ederse o mümindir diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim imanın hem zirve hem de en düşük noktası var. Düşünün Ömer radıyallahu an geldiğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Gülüyor ve şeytan diyor sen gelince ne yaptı? Kaçtı diyor. Burayı ne yaptı? <gülüyor> Terk etti diyor. Yani demek ki öyle bir imana sahip olacağız ki o iman oradaki şeytanın bile ne yapacak? Kaçmasına sebep olacak. Bizimle aynı yere ne yapmayacak? Girmeyecek. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ee, yine i̇bn Mace'nin İbnü'l-Nakledte bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam küçük düşme nedir bilir misinizciğer? Nedir küçük düşme? Sahabeler diyor ki, Ey Allahın Resulü diyor bir insan diyor bir işin altına girer yapamaz diyor güç yetiremez de küçük düşerdir yoktur. Bu sizin anladığınız gibi değildir. Diyor. Bir yerde diyor Allah'a isyan vardır. Ve sen de diyor ona mani olacak güçtesin diyor ve oradan geçiyorsun diyor. Ona mani olmayıp geçersin diyor. Allah Azze ve Celle bütün insanların huzurunda toplandığı bir yerde seni çağırır ve sorar diyor. Ey kulum falan yerde bana isyan ediliyordu ve sen de ona mani olacak güçtesin. Hani elinden dilinden kalbinden diyor ya neden mani olmadın? O der ki ya Rabbi Korktum. Yani insanların beni öldürmesinden Allah Azze ve Celle der ki diyor korkmana layık en çok ben değil miyim der diyor. İşte bu küçük düşmedir. Diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını okudunuz mu? Ateşe atılırken ayet-i kerime ne diyor? İbrahim Aleyhisselam'ı bir şeyle korkutuyorlar. Neyle? Korkmuyor musun ya İbrahim? Ne diyor İbrahim Aleyhisselam? Burayı Kur'an okumuyor musunuz? He? Siz diyor bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da diyor ben sizin eş koştuklarınızdan korkacağım. Ve o anda seçin bakalım diyor. Hangi ateş hayırlı? Sizin şu ateşiniz mi? Yoksa Allah'ın azabı olan cehennem ateşi mi diyor. Ve o kadar kızıyorlar ki ateşin içine atıyorlar. Ateş normalde Öyle bir ateş, her şeyi kül edecek ateş İbrahim Aleyhisselam'a ne oluyor? Serin oluyor. Demek ki kardeşler, ucunda ölüm bile olsa sen ne yapmak zorundasın? Hakkı gündeme getirmek zorundasın. İşte imanın karşılığı nedir? Budur. Ama burada şu noktada var, ilim ehli kesinlikle kalbe ne yapamaz? Atamaz. Ya eliyle ya da diliyle zalime kalk karşı çıkıp hakkını yapma gündeme getirmek zorundadır. Ama avam e, kalbe atabilir. Ama kalbe atmanın da şerhinde İmam Nebevi ne diyor biliyor musunuz? Yani kalbiyle boğuz eder hadisinde diyor ki İmam Allah kendisinden razı olsun. Bunun manası şudur diyor. Ya Rabbi ben insanlara tebliğ ettim. Doğruyu anlattım. Rab budur, ilah budur, din budur, İslam budur. Anlamadılar. Hayatlarına geçirmediler. Ne yaptıysam olmadı. Baktım ki ben de bunlara uyacağım. Ben bunlarla arama set koydum. Ben onlardan kendimi soyutladım. Mağara gibi yerden yaşıyorum ve onların yaşantısına buz ediyorum. Bunun cevabı budur diyor. Onların içinde yaşayıp Onlarla birlikte aynı münkeri işleyip de ben buğz ediyorum diyen ancak kendini kandırır diyor. Allah bizleri affetsin. Allah bizlere mağfiret etsin. Evet devam eden rivayette, Abdullah İbni Ömer'den gelen rivayette Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ey kadınlar topluluğu sadaka verin ve çokça istiğfar edin. Zira cehennem aharisinin çokluğunu sizden olduğunu gördüm. Hemen kadınlardan bir tanesi, Ey Allah'ın Resulü, niye cehennemin çoğunu biz dolduruyoruz ki? Diye sorunca, ve Vesselam, Çünkü siz çokça lanet eder ve kocanıza yaptığı iyilikleri unutursunuz. Aklı ve dini eksik olup da, Aklı başında adamların aklını çelen sizin gibisini, Görmedim buyurmuştur. Kadın, ey Allah'ın Resulü aklımızın ve dinimizin eksikliği nedir ki diye sorunca aleyhissalatü vesselam aklın eksikliği iki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine denk gelmesi ve kadının bazı günlerde namazlarını kılmaması Ramazan'da oruç tutmadığı olur buyurmuştur. Bu da dininizin eksiğidir buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Demek ki iman artar ve eksilir. Bu rivayette de Ali ve Vesselam kadınlardan bahsediyor ve kadınların ön plana çıkan bir huylarından bahsediyor. Ve bu huyu neymiş? Nimete nankörlük yaparsınız da illa değil bakın. İlla değil ama kadınlarda ön plana çıkan huylardan siz o dokuz iyilik görüp bir kemlik görseniz ben senden ne gördüm diye ne yaparsınız? İnkar edersiniz. Bu da nimete nankörlükten sizin cehenneme girmenize sebep diyor. Peki ne yapalım ey Allah'ın Resulü? Yarım hurma da olsa cehennem ateşinden kendinizi ne yapın? Kurtarın, sadaka verin, infak edin diyor. İbn Abbas o zaman çocuk eteğini açıyor kadınları gördüm diyor kollarındaki bilezikleri küpeleri her türlü altın takılarını ne yaptılar? sırf cehennem ateşinden kurtaralım kurtulalım diye diyor onları Allah yolunda infak ettiler diyor ve Ali Stilatî Vesselam e, şaşarım diyor dininiz ve aklınız eksik olduğu halde şu aklı çok olan erkekleri kalebe çaldığınıza diyor şaşarım yani hakikaten e, illa değil, şimdi kadınların da hışmına uğramak istemiyorum. E, Birçok fitnenin başı altında yatan kadınların erkeğine diş geçirmeleri veyahut söz geçirmeleri diyeyim. Ha bu bir yerde hayır olabilir, anlayış uyum içinde olmak güzel bir şeydir ama hiçbir eş kocasını hayır yolundan, Allah yolundan ne yapmamalı? ayırt etmemeli, Aylık koymamalıdır. Hatta ona ne yapmalı? Yardımcı olmalıdır. Ayeti kerimede müminlerden bahsederken mümin ve mümine övülür ama münafıklardan bahsedilirken onların cimriliklerinden ve eşlerinin de cimri olduğunda ne yapar? Bahsedilir. Yani hangi kadın olursa olsun iman eden kadın kocasına ne yapmalı? Yardımcı olmalıdır ama maalesef buradaki ifadede de geldiği gibi Allah Resulü dahi ne yapıyor? Şaşarım diyor. Dini ve aklı eksik olduğu halde, bu da evli olan erkeklerin biraz daha dikkat edip evliliklerini şöyle iyi bir gözden geçirmeleri, hakikaten dini ve aklı eksik olan kadın üzerine hakim mi, değil mi? Onu bir gözden geçirmeler lazım. Bu hadise göre. Değil mi Çakır? Senin bir sorunun yok herhalde öyle oturduğuna göre. Ama hep sorunum yok diyen adamlardan arıza çıkıyor. Yani onu da söyleyeyim yani. <gülüyor> Mesela benim bir bacanağım var. Gerçi birçok bacanağım var da. Arkadaşın birisi onu davet etmiş diyor. Ya benim işim var, gücüm var falan diyor. Şimdi arkadaş bunu bırakıyor. Baldız'ı çağırıyor. Ee, abla diyor işte falan yerde. tabi tabi hemen geliyoruz diyor. Şimdi bacanağım gitmiyor. Baldız'a söyleyince hemen gidelim diyor. Bacanak da peşinden hemen geliyor. Yani örneklerden bir tanesi. Öyle mi oldu Nasıl oldu? <gülüyor> evet. Ben alsam erkekçe benim derim ama demek ki açıldığına göre. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim tevhid e, gündeme geldiği zaman Allah korkusunu artırdığı gibi Allah'a karşı ümidi de ne yapması artırması gerekir. Ee, Allah korkusu ve ümit bir arada olursa bu sefer ahiret imanı ne yapar? Daha fazla artar ve insanın imanının artması ise emir ve nehilere, helal ve harama, sosyal yaşantıdaki ilişkilere hazından bir çıkan söze verdiği sadakaya kadar, işlediği amellere kadar, kıldığı namaza kadar ne yapar? Hepsi güzelleşir ve ihlas gündeme gelir. Ama insanın imanı artmadığında korkusu ve ümidi dengelemediği zaman korkuda aşırı gidip tekfirci, harici duruma düşebileceğin gibi ümitte aşırı giderek mürciye durumuna ne yapabilir insan düşebilir Allah muhafaza. Öyleyse sadece kalbin tasdikiyle değil dilin ikrarı ve azanın amellerine çok çok ne yapmamız? dikkat etmemiz gerekir. Çünkü kul Allah'a farzlarla yaklaşır. Sonra nafilelerle daha çok yaklaşır. Sadakadan bahsedildiği zaman sağ elin verdiğini sol el ne yapmayacak? Duymayacak diyor. Yani bu cebine çıkıp da hemen aldığını ver sonra ne verdim diye düşün demiyor. Yani riyakar olma. Başa ne yapma? Kalkma. Allah yolunda infak etmesini bil. Ömer geliyor radıyallahu anh Ebu Bekir'e soruyor sen ne yaptın? Neyim varsa Allah'a ve Resuluna infak ettim Ben diyor malımın yarısını verdim diyor. Ömer ne diyor? Vallahi bir daha ben senden yarışmayacağım diyor. Yani örnek alacaksak, alacağımız insanlar nedir? Bellidir. Allah onlardan razı olsun kardeşlerim. Eğer iman güzelleşmezse, yakin oluşmazsa, Yakin nedir? Şek ve şüphenin zıttıdır. Azalara, dile, göze yansımazsa bu sefer kalp ne yapacak? Şek şüphe içinde, tereddüt içinde, korkak, pısırık, verdiği sözde durmayan, hareketlerine dikkat etmeyen, kişiler arasındaki ilişkileri güven vermeyen, ticaretinde dürüst olmayan, insanlara karşı dürüst olmayan bir tablo çıkacak ortaya. Şimdi İslam bu bozuk İnsan mı bozuk? Hangisi? Demek ki iman güzelleşmeyince İslam da güzelleşmiyor. İman güzelleşecek ki bu ne yapacak? Bütün dallara nüfuz edecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi vücutta diyor bir kalp parçası var. Bu düzeldi mi? Bütün azalar düzeltiyor. Bu bozuldu mu? Bütün azalar ne yapar? Bozulur. Dikkat edin. Bu et parçası nedir? halptir diyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bir rivayet daha işleyip bugün fazla sıkmadan sizi bırakayım inşallah. Çünkü çok güzel uyuyan kardeşlerimiz var. Onların da uykusunu bozmayalım. Allah Resulü ve Vesselam ümmetim için yakin zayıflığından başka bir şeyden korkmam diyor. Yani kardeşler yakin nedir biliyor musunuz? Şek ve şüphenin zıttadır. Yani tevhid derslerini hatırlayacak olursanız önce ney? İlim sonra yakin. İlim olmadan şek şüphe gider mi? Gitmez. İşte ümmetim için yakin zayıflığından başka bir şeyden ne yapmam? Korkmam diyor. Hatta öyle rivayetler var ki zikretmeye ben korkuyorum. Öyle insanlar çıkacak diyor, şunu kim yarattı Allah, bunu kim yarattı Allah, haşa Allah'a da kim yarattı diyecek, topluluklar çıkacak diyor. Siz diyor İhlas suresini okuyarak onlardan ateşten uzaklaşır gibi ne yapın? Uzaklaşın diyor. Bu da gösteriyor ki, imanın zayıf noktalarından birisi de neymiş? Şek, şüphe. Öyle zayıf duruma düştüğün zaman, insanla şeytan ne yapıyor? Top oynar gibi oynuyor. Hatta öyle bakıyorsunuz ki, yani affedeni içimizde varsa bu arkadaşlar haklarını helal etsin. Şeytan oynamaya başlıyor. Vesveseyi bırak evham başlıyor. Abdest aldın mı? Almadım. Elimi yıkadım mı? Yıkamadım. Şunu yaptın mı? Yapmadım. Artık şeytan onunla her seferinde her amelde ne yapıyor? Oynamaya başlıyor. İşte bu imanın zayıf noktalara kadar düştüğü. Ama imanını güçlendirdiğinde artık şeytan senin yandan ne yapıyor? Şu başka şeylerle uğraşmaya başlıyor. Allah hepimize hayır versin. Hakkı hak bilip ona tabi olan batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan öylesin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Rabbim subhanahu ve teala cennete girmeyi cemali görmeyi o sahabeyle birlikte haşl olmayı hepimize nasip etsin. Amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve töbüle. Elhamdülillahi